Efendim 21 Nisan 2023 bir Cuma günü yine her zaman olduğu gibi saat 13'te başlayan önce sağlık programında birlikteyiz. Öncelikle bütün e, Aşık Arda dinleyicilerinin e, bayramını kutlamak istiyoruz ve daha sonra 6 Şubat'tan itibaren her zaman her hafta her cuma yaptığımız gibi e, depremle ilgili sağlık sorunlarını sosyal konuları ele alan bir programla karşınızda çok değerli üç konuğumuz var ve kendilerini tanıtmak için ben Ayşegül'e sözü bırakıyorum. Evet tanıtmadan önce sevgili arkadaşıma da teşekkür etmek istiyorum Ayşe'ye tanıyorum programı ben sunduğum için bir destekte bulunmuş çok teşekkür ediyorum <gülüyor> Selim hocamızla hiç ilgisi olmadığını düşünüyorum evet. <gülüyor> çok teşekkürler Ayşe ee, e, konuklarımız e, Hatay'da görev yapan gönüllü, orada bulunan hekimler e, Çok hızlı tanıtmak istiyorum e, arkadaşlarımızı Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doktor Ali, Ali İhsan Ökten Ayağının tozuyla Adana'ya geçti, e, Hatay'ı gözlemledi Hatay'da e, hayatlarını kaybeden hekimlerin aileleriyle görüştü e, doğrusu ağır bir ziyaretti Aleyhissel'in için belki biraz taşır bize oradaki konuları da e, bir diğer konuğumuz e, psikiyatri doktor Şahut Duran biz Manisa Tabip Odası Başkanı olarak e, çok davet etmiştik programımıza Manisa'da da e, emek ve e, iş güvenliği ile ilgili konularda bir savunuculuk görevi üstlenmişti ama Şahut aslında zaman dağılıdır ve şu anda e, sanıyorum iznini aldı ee, yani yıllık izini aldı anladığım kadarıyla ve gönüllü hekim olarak, e, psikiyatr olarak e, şu anda bir konteyyerde e, oradaki e, Hatay'daki e, deprem zedeleri psikiyatrist Desteği, psikiyatri desteğinde bulunuyor hekimlik desteğinde bulunuyor ve e, konuğumuz Doktor Emre Cem Esen Doktor Emre Cem Esen'i biz Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak tanıyorduk ama şu anda zorunlu hizmetini e, Cem orada yapıyor gidişi bile macera yani kelimenin tam anlamıyla macera şimdi oradaki kimlerin hikayelerini dinleyeceğiz. Doğrusu bu bilinmeyen hikayeler ama hani bize edebiyatçılar çok dinler. Dinlediklerinde her biri gerçekten ayrı bir öykü yerine geçer. Bu değerli hikayeleri dinleyeceğiz. Bayram günü biraz bizim bayram programı Bayram Gelmiş Neyime programı. Biz yine deprem konuşuyoruz. Ayşegül eğer uygun görürsen önce Emre Cem Esen'in öyküsünü dinleyelim. Bilmiyorum sizlere uygun gelirse Ali İhsan Hocam sevgili Şahut. Tabii, tabii. Ankara'dan yola çıktın. Nasıl çıktın? Ee, Ankara'dan öykü. yola çıkmadım aslında. Çok daha uzun bir yolculuk oldu. Hani kısaca bir ön bilgi vereyim. Ee, biz e, deprem olduktan sonra e, depremin olduğu sabah sabah 9'da e, çalışmalarımıza başlamıştık Türkiye Psikiyatı Derneği olarak ve e, birinci haftanın sonunda e, bir ilaç şirketinin desteğiyle e, bir tane karavan kiraladık ve bu karavan Karavanı Antakya'ya deprem alanına götürmek gerekiyordu ve bunu kim götüreceğini düşünürken bir anda hani alana gidebilmek için bir bahane çıkmıştı bana direkt ben atlayıp hani karavanı götüreceğim dedim. Aslında daha önce hiçbir karavan kullanma deneyimi yok. Hani hep e, ufak arabalar kullanmıştım. Hani hiç öyle bir şeyim yoktu ve neyime güvendiğim konusunda hiç bir fikrim yok ama e, İstanbul Kağıthane'den onu e, bir arkadaşımızla beraber aldık ve şeyden e, Antakya'ya kadar götürdük. Yani Ankara'dan yakın... yola çıkmadınız ben pardon Ankara'dan yola çıktınız ben yani diyorum. Yok İstanbul'dan İstanbul'da karavanı aldık evet. ve e, Antakya'ya götürdük. E, yani oldukça hani, ilginç bir deneyimdi ama Antakya'ya ulaştığımızda hani hem e, yani o büyük karavanı şeylerin arasından, yıkıntıların arasından, yıkazların arasından götürmek oldukça zordu ama o hani ilk başta oraya gördüğümüzde zaten bizim için çok çarpıcı bir görüntüydü. Hani e, gerçekten insanın e, için acıtan bir görüntüydü ve hani orada gitip ondan sonra karavanımızı kurduk, çadırımızı kurduk ve polikini hizmetini başlatmış olduk. Hemen birinci hafta sizin uzmanlık alanınıza da iş düştü mü? Fazlasıyla düştü. Evet. E, çünkü hani hem depremden etkilenen ilaçlarına ulaşamayan kronik psikiyatrik hastalığı olanlar vardı ve e, depremin de stresiyle şu andaki oradaki koşulların da stresiyle hani hastalıkları e, alevlenmişti ve onların evet. acil bir şekilde bakıma ihtiyacı vardı. Onun haricinde e, yani birinci hafta ikinci haftada daha sonra stres bozukluğu tanısı koymak için yeterli bir süre değil ama yine de insanları bilgilendirmek şu anda yaşadıkları semptomların olağan semptomlar hani olağan üstü bir durumu karşı verilen olağan semptomları olduğunu bu konuda bilgilendirmek ve hani onlara başvurabileceği bir yer sunmak da oldukça önemli bir adımdı bence. Peki diğer konuklarımıza geçmeden önce bu karavan öyküsü bir süre devam etti herhalde. Orada görev yaptınız. Sonradan hastaneye de göreve başladınız. Orada güçlüklere ve tam olarak şu anda nerede olduğunuzu değinip diğer konuklara geçelim istersen Tabii ki ee, ben hani yine uzmanlığımı aldım Balıkesir Üniversitesi'nden mezun oldum ee, ve oradan uzmanlığımı aldıktan sonra 109. E, D.H. kurasıyla e, hasta devlet hastanesine atandım. Yine e, zaman zaman İskenderiye'ne, ondan sonra Antakya'ya e, gönüllerimizin yanına gidip hani hafta sonları ziyaret etmeye, onların yanına bulunmaya çalışıyorum. Hani onlar gerçekten hani orayı sürdüren ve bölge için çok önemli bir iş yapıyorlar. Hani e, ben de mümkün olduğunca cemden gelince de o desteği sürdürmeye çalışmaya devam ediyorum. Ama şu anda esas hastada, e, Evet, hastanede. hastada dev hastanesinde şu anda e, görevimi sürdürüyorum. Rahat bir e, odanız falan vardır herhalde hastanede size sağlamışlardır. Ee, polikinliğim var ama kalmak için Rahat bir oda e, ne yazık ki sağlanmadı Yani e, şu anda iki gün sonra Gittiğimde nerede kalacağım konusunda fikrim yok Daha önce dört kişi bir e, öğretmenin evinde Oda paylaşıyorduk ve şu anda 2 e, gün önce o odadan çıkmamız gerekeceği Söylendi ve hani kişisel ilişkilerle bir şekilde hani kalmaya çalışıyorum ama onun dışında bize gösterdikleri yer suyu gideri bağlanmamış e, hastane bahçesinde olan konteynerlar ve suyu gideri bağlanmayan konteyner genel olarak çadırdan bile daha kötü bir ortam bile sayılabilir hani o yüzden iki gün sonra tekrar Ankara'dan ailemin yanından hastaya döndüğümde nerede kalacağım konusunda net bir bilgim yok peki, e, peki... Size tekrar döneceğiz Ayşegül niye çıkardılar sizi öğretmen evinden can? Yani net olarak sebebini bilmiyorum ancak hani e, bazıların söylediğine göre valiliğin e, emri diye söylendi. bazıların söylediğine göre milli eğitim müdürünün emri diye söylendi. E, yani genel olarak herkes topu birbirine atıp hani farklı sebepler için hani e, ilçede kalan kalınabilecek ender yerlerden bir tanesi olduğu için bir miktarda andığım kadarıyla bir rant meselesi sahne de geldi. Ve ilk hani gözden çıkarılabilen kişiler olarak bizler tamam. e, gönderiliyoruz. Evet, bu bu tebhidat şey. sözel olarak mı söylüyorlar? Pazar bayramdan sonra burada kalmayın falan mı diyorlar? Ee, bana sözel olarak bile söylemediler. Ben arkadaşlarıma söz olarak söylemişler. Onlardan öğrendim. Ondan sonra hastane müdürünü arayıp böyle bir durum gerçekten olup olmadığını sorduğumda, da Aa, evet öyle bir durum var siz de çıksanız iyi olur diye söylendi. Bu konuyu tekrar tekrar konuşacağız, evet. programlarda da konuşacağız. E, Cem'in e, oradaki yaşamında da takipçisi olalım diyorum. E, belki bir dahaki haftaya da Cem'le konuşalım. Cem evet. nerede kalıyor? E, Cem gibi meslektaşlarımız nerede kalıyor? Bizim için çok mühim. Sanıyorum dinleyicilerimiz de bunu çok önemsiyordur. Yani bayramdan ee, sonra Cem bildiğim kadarıyla bir başka karavana atlayıp gidecek herhalde hayatıya. Tabii <gülüyor> ee, yani karavanı bağlayabileceğim bir yer olsaydı öyle yapacaktım ama hani e, ne yazık ki yani yine ben öğretmenin evinde iyi koşullarda kalıyorum ve orada birkaç odada kalabiliyoruz hani çoğu meslektaşım özellikle pratisyon e, doktorlar hani çadırda kalıyor ve e, tuvalet için gösterilen net bir yerleri yok hani yine ben koşullarım onlara göre daha iyi açıkçası peki evet e, Şahut sen e, gönüllü olarak geldin e, bölgeye e, senin gözlemlerin nedir? Yani bölgeyi de tanıyan bir kişi olarak Hı -hı. gözlemlerin Hı -hı. nedir? Evet. Herkese iyi bayramlar bu arada. Bayramı şu anda bizim politiklikte geçiyorum. Psikiyatri politikliğinde şu an bağlanıyorum. Ben aslında depremin ilk gününden itibaren de bölgedeydim. Bir hafta on gün boyunca ilk hani ailem burada olduğu için ilk hani kurtarma çalışmalarına ve destek çalışmalarına katılmıştım bireysel olarak. Şimdi de psikiyatri derneğinin gönüllüsü olarak alandayım. 10 gündür, bir haftadır buradayım. Evet alanı da bildiğim için, bölgeyi de bildiğim için evet sorunları biraz daha hani alanda görmeye çalışıyoruz. Hani burada bir politik hizmeti veriyoruz. Ancak e, şunu diyebiliriz. Ali Hocam birazdan muhtemelen daha ayrıntılı da anlatacak. sağlık Buradaki sağlık durumuyla ilgili, sağlık sunumuyla ilgili. Şunu gördük maalesef. Hatay'da e, Sağlık Bakanlığı'nın... E, e, hizmet hizmet alanındaki şey varlığı yok gibi e, ne de hastane kaldı tabii ki hani fiziksel koşullar da çok bozuk durumda hastanelerin çoğu yıkılmış durumda özel hastaneler de dahil e, dolayısıyla buradaki e, sağlık hizmeti şu ana kadar şunu diyebilir çoğununu gönüllü e, hekimler ve sağlık çalışanlarınca veriliyor bir kesimde geçici görevlerle gönderilen işte değişik hastanelerden Türkiye'nin belli işte birçok şehirinden bir haftalık 15 günlük görevlendirmelerle gelen hekim ve sağlık çalışanlarından oluşmakta ancak hekim bu gelen hekimlerin ve koordinasyon şey, sağlık çalışanlarının devamlılığını sağlayacak bir koordinasyon maalesef yok çok sıkıntılı. Yani hekimler birbirlerini görmeden, hani bir devir teslim yapmadan hastane bu sahra hastaneleri için diyebiliriz sürekli bir değişim içindeler. Yani bir ekip sabah çıkıyor, diğer ekip akşam geliyor, bir boşluk oluşuyor bazı sahra hastanelerinde gördüğümüz olay bu e, ve sürekli bir değişim olduğu için yani hizmette de çok ciddi aksamalar var e, sağlık çalışanına görevlendirilen hekimlerin e, ilk başlarda özellikle biliyorum. Ee, barınma sorunlarıyla ilgili çok sıkıntılar yaşadıklarını e, travmayla birebir yani psikolojik travmayla birebir e, uğradıklarını yani bir sekunder travmaya uğradıklarını e, biliyoruz ve bunlara yönelik herhangi bir desteğin verilmediğini buna yönelik herhangi bir e, yardımın olmadı. yani birçok sağlık çalışan buradan ayrılırken ağlayarak e, buradan gittiklerini biliyoruz ve e, travmanın hani şey belirtisi de var yani şey deriz Tekrar geleceğiz. Yani kendilerini tamir etme isteklerinin bu şekilde dile getirdiklerini diyoruz. Tekrar geleceğiz. Çünkü hani kendileri de çaresiz kaldılar. Gelen hekimlerin birçoğu da burada bir şey yapamadıklarından dolayı yani fiziksel koşulların e, elverişsiz olmasından dolayı işte ameliyatları yapılamadı, işte müdahaleler yapılamadı e, ve bu alanda kendilerini ciddi anlamda çaresiz hissettiklerini biliyoruz. E, ben hani e, bölgeden Manisa'dan bir dönem Gönderilen hekimleri Manisa'da gördüm. Hani döndükleri döndükten sonra ve ciddi anlamda bir psikolojik travma yaşadıklarını söyleyebilirim. Burada çalışan hekimlerin yani depremzede hekimlerin birçoğu da ailesi işte yine birçok hekim bölgeyi terk etmek zorunda kaldı işte ailesini daha güvenli bir yere götürmek zorunda kaldı. Ondan sonra kendileri tekrar hataya dönüp hizmet vermeye çalışıyor. Ee, halen yani barınma problemleri olduğu için ailelerinin başka şeyleri ya parçalanmış bir şekilde e, hizmetleri sürdürmeye çalışıyor. E, açık ve net şekilde şunu görebiliyoruz. Hekimlerin yani uzun sürede burada çalışan hekimlerin e, tükendiklerini görebiliyoruz. E, bunun sürdürülebilir yani bu şekilde sürdürülmesinin çok sıkıntı yaratacağını e, düşünüyorum. Aslında bu konu pek fazla ele alınmadı şimdiye kadar çok iyi oldu sizinle konuştuğumuz anlattıklarınız çok önemli hem Cem'in hem senin anlattıkların söylediklerin oradaki şu anda çalışan sağlık görevlilerinin hangi kon konumda oldukları ne tür koşullarda çalıştıkları. <gülüyor> Ayşegül eğer e, Ali İhsan Hocam da e, izin verirse bir müzik arası verelim. E, daha sonra okay. hocam sizinle devam edelim. Tabii ki. O zaman Ali İhsan Hocam bu hoşgörünüz nedeniyle Zekim Üren'den gelecek ilk parça. Sizin için seslendirsin Zekim Ren o zaman. Parkçanın adı hoş geldin evimize, şiir oldun dilimize bayram şarkıları çalacağız. Kusura bakmayın. 21 Nisan 2023, 95.0 Açık Önce Sağlık Programı'nda Zeki Müren'den. Hoş geldin evimize, şiir oldum dilimize isimli bir bayram gecesi ya da bayram parçası dinledik her ne kadar. Depremden konuşuyorsak da bugün bayramın ilk günü ve bizde birkaç parçayı bayram ile ilintili konulardan seçtik. Evet Ayşegül sözü sana bırakayım Ali İhsan hocamla sürdürelim istersen. Evet Ali İhsan durumlar ne? sen başında da söyledik programın Hı. orada ağır ziyaretler yaptığın hayatını kaybeten hekimlerin yakınlarıyla da görüştün. Senin gözlemlerin nedir? Sen zaten sürekli gidip geliyorsun bölgeye. Sen de evet. deprem bölgesindesin bu arada. Depremzede bir hekimle konuşuyoruz evet. aslında. Teşekkürler Ayşegül ve Selim Hocam. Keşke bayramlarımız Zekim Hüren'in söylediği şarkılarda gibi olsa ama çok uzun süredir. Ne yazık ki böyle bayramları bu ülkede kutlayamıyoruz. Her bayramımız acı içinde geçiyor. Ee, yine de ben tabii ki tüm izleyicilerimize iyi bayramlar e, diliyorum. Evet. Dün Hatay'daydım. tüm gün. Orada Şahut ve diğer arkadaşlarla da e, görüştük. Onlar sorunların bir kısmını iletti. Ama bizim Türk Tabikleri Birliği olarak bölgeye gidiş amacımız sadece Hatay'da değil tabii ki. Diğer e, deprem bölgelerinde de diğer arkadaşlarımız gitti. Amacımız e, bu bayram süresince oradaki hem vatandaşlarımızı ziyaret hem de vefat eden hekim arkadaşlarımızın ailelerini ziyaret etmekti. Tabii ki bu... E, çok e, aileler tabii ki çok acılı e, ve aynı zamanda e, çok e, öfkelilerde. Halde Öf. o acıları tabii ki uzun süre e, devam edecek geçmesi e, mümkün değil. Ama <gülüyor> sonrasında olan ilgisizlik onları daha çok yaralıyor, e, daha çok e, açıkçası e, üzüntüye e, sevk ediyor. E, gördüğümüz kadarıyla henüz orada herhangi bir. E, biraz önce sevgili Şahut da bahsetti. Herhangi bir e, sorun çözülmüş değil. Açıkçası biz her gittiğimde, e, her gittiğimde aslında çok e, bu sefer yani git, gitmeyin diyorum. Çünkü her gittiğimde travmatize de oluyor insan açıkçası. Oradaki tabloyu gördükçe, herhangi bir sorunun çözülme işini gördükçe, oradaki vatandaşların yaşama koşullarını yakından gördükçe, hekim veya sağlık emekçisi arkadaşlarımızın oradaki çalışma koşullarını, yaşama koşullarını gördükçe insan daha da üzülüyor. Daha da travmatize oluyor. Ee, ama tabii ki bir taraftan da e, oradaki insanlarla dayanışma ve mücadeleyi arttırmak için tabii ki bir arada da olmamız gerekiyor. Gördüğüm tablo daha önceklerden çok farklı değil. Yine herhangi bir değişen bir şey yok. Devletin yine herhangi bir, orada izini göremiyorsunuz açıkçası. Yine e, her şey e, aynı. E, her geçen gün böyle sanki daha da bir e, insanı umutsuzda tem bir e, görüntü mevcut. E, orada gönüllü çalışan arkadaşlarımız olmasa gerçekten Hatay'da sağlık hizmeti verir, verilmiyor. Yani e, sağlık müdürlüğünün veya valinin herhangi bir e, çabasını göremiyoruz ne yazık ki. Yine e, sadece açılan birkaç tane ASM var. Henüz açılan bir ikinci basamak bir hastane yok. Hani üçüncü basamağı zaten vazgeçtik. E, sadece birkaç tane eczane açılmış ama o eczanelere vatandaşın Gidecek şeyi yok, arabası yok, ilaçlarını alacak durumu yok. Ee, yine oradan olabildiği kadar arkadaşlarımız e, onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Ee, biz e, dün Türk Tabipleri Birliği olarak e, oraya gidiş amaçlarımızdan bir tanesi de yine e, yaşam alanlarını, yaşam merkezlerini ziyaret etmekti. Vatandaşların kaldığı e, çadır kent demeyelim. Aslında kent kelimesi orada fazla lüks karıyor. E, yaşam alanları diyelim olabildiği kadar. Ee, orada da henüz her, herhangi bir şey çözülmüş değil. Yine e, çadırlar biliyorsunuz havalar yağışlı gidiyor, soğuk gidiyor. E, konteynerler henüz kurulmuş değil e, veya çok az sayıda kurulmuş. E, barınma sorunları aynı şekilde devam ediyor, beslenme sorunları aynı şekilde devam ediyor. Henüz tam olarak bir temiz su sağlanmış değil 2 ay geçmesine rağmen. Ciddi bir temizlik ve hijyen sorunu var bölgenin. Buna e, bizim oraya giden arkadaşlarımız da dahil olmak üzere tabii ki. E, bir de biz dün e, Suriyelilerin olduğu çadır e, kent demeyeyim yine oraya çadır kent falan değil. E, çadır öbeklerinin olduğu e, alanlara gittik açıkçası. Gerçekten yaşama koşulları çok çok kötü orada. Yani e, herhangi bir e, temizlik e, sorunu had safhada. E, çadırlar zaten düzenli değil. Çadırlar zaten düzenli değil. Hiçbir hizmet gitmiyor. Böyle de bir ötekileştirme durumu daha da artmış durumda. O ayrı bir gerçekten şey durumu. İnsanı içini acıtan bir durum. Çocukların çıplak ayakla orada görmek gerçekten çok acıtı, acıtıcı. Aylardır henüz daha banyo yapamamışlar. Biz orada giderken de Türk Tepleri Birliği olarak küçük bir hediye götürmek istedik. Kadınlara İhtiyaç ve hediye içeren bir paket dağıttık da gittiğimiz yerlerde. E, çocuklara şeker ve oyuncaklar dağıttık. O bile e, insanları gerçekten çok mutlu ediyor. Yani insanlar da onu görmek bile gerçekten bizi e, şey yapıyor. Bir taraftan e, ümitlendiriyor, bir taraftan e, sevindiriyor ama bir taraftan da bu e, hüzünlendiriyor da açıkçası. E, insanların küçücük bir hediye almak için gösterdiği çabayı vesaireyi. Bu nedenle. Hmm, iyi ki gitmişiz tabii ki oralara yeniden sorunları gözledik ee, sağlık çalışanı ve hekim arkadaşlar açısından değerlendirdiğimiz zaman şöyle bir tablo var ee, sağlık müdürlüğü 7-24 e, saat nöbet koymuş yani çalışma şeyi koymuş yani 7 gün 24 saat çalışacaksınız demiş arkadaşlara yani bu ne insan haklarına e, uygun bir durum ne e, çalışan hakkına ne hekim hakkına hiçbir şeye uygun bir durum değil ancak böyle bir ağır çalışma koşullarına bir de zorluyorlar insanları. Ortamı yaratmış olduğu bu kadar ağır koşullara bir de bunlar ekleniyor. E zaten gelen arkadaşlara doğru dürüst bir barınma alanı sağlanmıyor. Beslenme sorunları var, temiz su ihtiyaçları var, temizlik sorunları var. Bunlar henüz iki ay geçmiş olmasına rağmen çözülmüş değil. Ve hani gördüğüm kadarıyla kısa zamanda da Çözülecek gibi değil. Çünkü bunlar sorun olarak görülmüyor. Yani en büyük Aynen. sorun orada aslında. Yani bir şey sorun olarak görülür ve o çözüme çözülmek için uğraşılır. Ne yazık ki bunlar orada sorun olarak gözükmüyor, görünmüyor ve o yüzden herhangi bir çözüm noktasına da henüz ulaşılmış değil. Bizim Ayşegül'le gördüğümüz o bir günlük kısa e, ziyaretimiz, o deneyimimiz... Hani çok büyük bir hizmetin götürülmediği konusundaydı ama her tarafını <gülüyor> görmemiştik Hatay'ın, Antakya'nın. Ama sizler hem orada görev yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz, yaşıyorsunuz. ama Ali İhsan Hocam çok sık gidiyor. Hepinizin galiba bir fikirliliği var henüz oraya. En azından sağlık konusunda hiçbir şey götürülmediği ile ilintili. Bu abartılı bir eleştiri değil. Bu gerçeğin ta kendisi herhalde. Bunun tekrar tekrar altının çizilmesi, vurgulanması lazım. Neden? Çünkü de belirttiği gibi yavaş yavaş konu gündemden düşmeye başladı. Yani birinci sıradan üçüncü, dördüncü sıraya doğru iniyor. Bunun böyle olmaması lazım. Atılması ve gündemde tutulması lazım. Evet Ayşegül tekrar sözü sana bırakayım. Çünkü çok büyük bir bölgede depremin olduğu, çok büyük bir bölgeyi etkilediği siyasetçiler en başta bunu savundular, söylediler. Biz de farkındayız. Bu bölgedeki sorunlar bitmediği için elbette ki bunu gündemden özellikle basının aslında düşürmemesi gerekiyor. Mesela hekimlerin bilemiyorum ben de televizyonu takip eden bir kişiyim. Hekimlerin sorunlarını bu kadar hani işte bir çadır rap çadır imkanını sağlayabilecek konteynerin sadece verildiği, öğretmen evi gibi olanakların çok e, gönüllü sağlanmadığı e, bir pozisyonu görüyoruz ki oradaki hekimlerin e, belli, belli bir yaşam fırsatına sahip olmaları gerekiyor. E, Şahit sorayım sen nerede kalıyorsun, ailenin yanında mısın? Ee, ben vallahi bulduğum yerde kalıyorum. Ee, benim ailem de ciddi anlamda bir depremzede yani e, kalacak yerleri yok. Ee, bir kısmını şehir dışına taşıdım. Ee, bir kısmı çadırda kalıyor. Tabii çok geniş bir çevre vardı tanıdık. Hani e, hem destek anlamında e, ailelerin bazı ailelerin yanında çadırlarda kalıyorum tanıdık akrabaların. Hani bulduğum yerde hem Konaklamamı sağlıyor. Yani bir yandan da çalışmış oluyorum. Psikolojik desteğimi de vermiş oluyorum. Hani iki işi birden e, götürüyorum. Çünkü çok kısa bir süre buradayım. O yüzden çok daha efektif e, çalışmak istiyorum. E, bazen gece onlara kadar işte e, çadırları geziyoruz. Geziyorum. E, toplantılar, eğitimler falan vermeye çalışıyorum. Akrabaları, dostları, arkadaşları, bir şekilde burada kalanlara bir destek sağlamaya çalışıyorum. Ayrıca e, şunu da belirteyim. E, psikolojik anlamda e, deprem aslında yeni yeni artık ertelenmiş yasları ortaya çıkmasını bekliyor. Çünkü 3 ay, yaklaşık 2,5 ay, ay gibi bitti. E, biz depremden sonra ben çok yerde çalıştım. Hani man depremi olsun, İzmir'de olsun birçok yerde gönlü olarak travmayla çalıştığım için. E, bir ay sonrasında normal yaşama geçme süreci başlıyor ve normalleşme e, psikolojik anlamda da oluşuyor. Ama burada Halen e, deprem anında sanki böyle e, dondurulmuş e, şekilde psikolojik anlamda insanlar e, o donuk haliyle e, yaşıyor. Yani hale travmanın e, farkında değiller. O küntlük, o donukluk yaslarını dahi yaşamadıklarını, yaşayamadıklarını görüyor. Çünkü hani normalleşmek gerekiyor birçok anlamda. normalleşme mümkün olmadığı için, e, travma halen devam ettiği için e, o yasları yaşama normalleşme süreci içine giremediklerini görüyoruz gerçekten ve bundan sonrası içinde hani konteyner kentler çadır kentler bir nevi evet toplu yaşam alanları bir şeyler yapılıyor orada bir normal bir normale yakın bir yaşama geçiş süreci içinde oradaki desteklerin de çok az olduğunu görüyoruz. Şu an Aile Bakanlığının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yani müdürlüklerinin e, çadır kent, düzenli çadır kentler ve konteyner kentlerde bir destek verdiklerini görüyoruz ancak bunlar e, yani tedavi edici hizmetin, Sağlık Bakanlığı'nın ortada olmadığını görüyoruz. E, psikiyatri uzmanları görevlendiriyor ama e, konteyner şey hastanelere ya da işte e, hastanede politik yapılması için görevlendiriyor. Ama insanların oraya başvuracak ne bir e, şey, altyapıları var yani e, ulaşım yok. Ee, şey yok e, bilinç yok o bilinç az zaten daha gelişmemiş tam olarak dolayısıyla çadır kentlerde yani gezici hizmetin tedavi edici hizmetlerin olmadığını görüyoruz Sağlık Bakanlığı bu konuda özellikle ruhsal anlamda tedavi edici yani bu travmaların bir şekilde e, e, kontrol edilmesine yönelik hiçbir çalışması yok bunu rahatlık görevi çünkü ben ee, bu arada özelde çalışıyorum, yani bana muayenemde çalışıyorum, bakanlıkta çalışmıyorum. Ben muayenehanemi kapattım geldim ve burada e, devletin işini yapmaya çalışıyorum çünkü sosyal, ayrı sosyal hizmetler müdürlüğünün e, şeyleri psikiyatrik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Çadır kentler şu an bizim psikiyatri derneği TTB'den hatta T TÜRK Türktekler psikiyatri psikiyatik derneğinden e, sağlık hizmeti talep ediyor. Yani bakanlıktan değil biz. Sivil toplum derneklerden, uzmanlık derneklerinden, psikiyatri derneğinden, psikologlar derneğinden e, gönüllü hizmet alıyor şu anda. Yani bakanlıktan değil. Böyle bir durumdayız. Ben e, bir hafta içinde e, Hatay'da e, şu ana yakın şöyle tahminimce 100 bine yakın yani 100 bin insanın üstünde insan şeyde yaşıyor e, çadır kentlerde ve konteyner kentlerde bu düzenli olanlarda. Düzensiz onlarda da eklediğinizde muhtemelen 200 bin e, olabilecek düzeyde bir, bir insan e, bir topluluk var ve çoğu travmatisiz. Yani burada kalanlar mesela konteyner kent gezdiğimde e, bir konteyner kente özellikle yakınlarını kaybedenlerin e, ya da engelli e, çocukları olanların oraya yerleştirdiklerini görüyoruz ve ciddi anlamda e, ihtiyaçlarının olduğunu, psikolojik anlamda ihtiyaçlarının olduğunu görüyorsunuz ve oraya sadece işte haftanın belli günlerde ancak işte e, sağlanan imkanlarla, aile sosyal hizmetlerin sağladığı imkanlarla, ulaşım imkanlarıyla oradaki e, vakalara e, yetişmeye çalışıyoruz ki mümkün değil. Yayla Dağı'ndan Dağı düşünün, Ova Kent dedikleri yani İskenderon'a kadar çok geniş bir alanda, 150-200'e yakın e, çadır kentin olduğu bir şehirde siz e, bir, bir hizmet vermeye çalışacaksınız. Yani bu gerçekten hani şey yani buraya çalışmak için gelen insanları da travmatize eden bir durum. Çaresizliği de hissettiren bir durum. E, bunun bir şekilde ortaya çıkması ve bununla yönelik bir baskın da oluşması e, gerekiyor. Belki sizin aracınızla bu bilgileri de e, evet. yetmiş oluyoruz. Belki evet. bir müzik arası vermeden önce bir de Cem bu konuda söyleyecekleri, ekleyecekleri var mı acaba? Ayşegül ona söyleyecekler. Tabii ki isterseniz müzik arayışından sonra ben de bu konuyu Bence konuşalım. Eğer ki evet. hani şey süremiz değil vermezse belki üç şarkı yerine iki evet. şarkı çalarız. Evet, evet. Ee, evet Cem'in söyleyecekleri önemli. Bir de hani hep biz yetişkin konuşuyoruz. Tabii çocuk psikiyatürü yok aramızda ama çocuk bayramı da geliyor. 25 Nisan çocuk bayramıdır. Ee, çocukların durumunu da görüyorsunuzdur Cem. Hem hani oranın durumu hem de biraz çocuklara da belki gözlemlerini aktarır. Tabii ki. Ee, ama öncelikle hani ben Şahat abi ve Ali İhsan hocama teşekkür etmek istiyorum. Onların söylediklerine birkaç ilave yapmak istiyorum aslında. Ee, aslında bölgede e, yeterli sağlık hizmeti yok değil. Ancak hani iki hocam da söylediği gibi gerçekten çok koordinasyonsuzluk var. Ve ilk günlerde bizim de çadır kente izin verilmiyordu ve e, daha sonra Aile Hizmetler Bakanı'ndan izin alarak şu anda her gönderdiğimiz gönüllümüzü e, onlara bildiriyoruz ve özellikle e, girme İzinleri alıyor ve Şahat abim de söylediği gibi onlar bizden talep ediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan değil. Hani burada psikiyatri hizmetlerini gerçekten biz veriyoruz. Ve şu anda oraya görevlendirilen işte bizim Hasta Devlet hastanesi olsun ya da Antakya'ya olsun ya da Antakya'da kurulan Kocayli Sarı hastanesi olsun. Sadece poliklinik yapıyor hocalarımın da söylediği gibi ve sadece poliklinik yapıldığında asıl ihtiyacı olan kişiler, oraya gelemeyen kişiler, işte konteyner çadır kentlerde olanlar ya da işte ilçelerde olan kişiler bu hizmete e, daha da ulaşamıyor, daha da zor oluyor ve o e, doktorlar, görevlendirilen doktorlar bölgeye gönderilmiyor. Bu konuda gerçekten hani e, çok ciddi bir koordinasyonsuzluklar, iş gücü yani çok kötü bir şekilde kullanılıyor ve e, ben burada hani e, kendisine e, selam vermek istiyorum. E, TTV koordinatörü Ali Kanatlı, ilk alt adam, e, orada çalışmaya başlamıştı ve kendileri işte defnede bir alan kurmuşlardı biz de oraya dahil olduk ve burada insanlara gerçekten sağlık hizmeti götürüp hani büyük oranda hani eksik olan şeyi tamamlamaya çalıştığımız bir noktada oradan sonuçta çıkartıldık ve birkaç gün önce oraya gittiğimde bizim çıkartıldığımız yere herhangi bir şey kurulmadığını sadece gereksiz yere orada gözükmemiz için çıkartıldığımızı gördüm ve bu gerçekten çok üzücü hani bir şeyler yapılmaya çalışıldığı da engelleniyor ve şu anda o bölgeye sadece doktor gönderilmiş olmak için gönderiliyor ve onlar uygun şekilde kullanılsa aslında insanlara gerçekten büyük faydası olabilir ama ne yazık ki çok acı bir şekilde asıl ihtiyacı olan kişiler bu hizmete ulaşamıyor. Çocuklara geldiğimizde hani çocukların gerçekten e, büyük oranda etkilendiğini çok ciddi etkilendiğini görüyoruz. E, şeyde İskenderun'da Millet Parkını belki görmüştür e, Şahat hocamda, Lisan hocamda mesela o ortam gerçekten çocuklar için çok iyileştirici bir ortam. Oynayabilecekleri park var, oynayabilecekleri işte futbol sahası var, köphaneleri var. Öyle bir ortamda çocuklar geçitlerini bulup oynamaya başladıklarında bir anda kendilerini iyileştirebiliyorlar. Çok iyi bir ortamda kalabiliyorlar. Ama aynı şekilde yine e, şeyde e, İskenderun'da e, Karaman konteyner e, kenti diye geçiyordu. Alışveriş merkezinin hemen yanında çakıl taşlarının üzerine kurulmuş sadece konteyner olan ve çocukların çöplerle oynadığı bir ortam ve öyle bir ortamda çocuğun iyi etkilenmesini çocuğun toparlamasını bekleyemezsiniz aksi daha da kötüleşmeye başlıyor hani bulunduğu ortamda aslında e, ufak bir olmak bile sağlasanız çocuk e, düzelmesi için gerçekten toparlaması için çok büyük fırsatlar varken görmezden gelinebiliyor Evet, evet. Ali İstin hocama Hocam. bir şey sorabilir miyim? Evet. Hocam hep Hatay'dan bahsettik ve hem sevgili Cem Hocam. hem Şahat Hocam kendileri şu anda o bölgede, o kentte oldukları için oradan devam edeceğiz ama arada bir parantez açarak bu sağlık hizmetlerindeki değinilen bu ciddi aksaklıklar, eksiklikler bunlar diğer bölgelerde de var mı? Yani Kahramanmaraş'ta Adıyaman'ı biliyorsunuz zannediyorum. Oralarda da var mı aynı sorunlar? Diyorsa biraz daha farklı bir durum var diğer illerde. Şöyle bu, bu kadar olmasa da var tabii ki orada da var. Çünkü buradaki esas sorun plansızlık ve koordinasyonsuzluk. Evet. Yani en büyük sorun o. Siz bunu sağlamadığınız sürece ne yani oraya sadece hekim göndermekle şey yapamazsınız. Evet. sorun Sorunu çözemezsiniz. Yani ona bir çalışma alanı açmanız lazım. Hani hastanesi olmayan bir yere cerrah göndermenin bir anlamı yoktur. Evet. Yani, ne yapacak orada? Siz şimdi oraya gönderdiğiniz ekme iyi kötü bir çalışma alanı sağlamalısınız. Onun temel ihtiyaçlarını karşılaması karşılamalısınız ki o insan da orada gerçekten gittiği zaman bir veya iki haftalık sürede e, olabildiği kadar faydalı olsun. Arkadaşlarımız zaten gerçekten o umut ve heyecanla geliyor. Yani oradaki insanlara yardım etme şeyiyle geliyorlar ama orada yaşadıkları yani ilk andan itibaren hayal kırıklığına uğruyorlar. Çünkü Nerede görevlendir görevlendirildikleri belli değil, nereye gidecekleri belli değil, nerede kalacakları belli değil. Yani bunların hiçbiri belli değil. Bunların hiçbiri belli olmadığı zaman insanlar da o hayal kırıklığıyla ver ver verebilecekleri verimi veremiyorlar. Ha Bu Hatay'da en yoğun e, hmm. düzeyde yaşanıyor. Diğer yerlerde belki bunun kadar yaşanmıyor, belki biraz daha az yaşanıyor ama buna benzer sorunlar aşağı yukarı her tarafta var. Oldukça yaygın bir bölge, 5-6 kent ve bir koordinasyonsuzluk, bir bir türlü düzeni girmeyen e, sağlık hizmetleri bir türlü verilemiyor. Sağlık çalışanlarını görevlendirmekle iş bitmiyor. Bu arada çeşitli yetkililerden biz ne kadar büyük, ne kadar güçlü, ne kadar önemli bir ülke olduğumuz, şahatladığımız söyleniyor ama bir türlü. Bu sağlık hizmetlerindeki koordinasyon sağlanamıyor. Çok ilginç, çok yazık ee, tabii çok üzerine durulması gereken, konuşulması gereken bir nokta. Evet Ayşem. Çok kısa bir şey ekleyebilir miyim? Elbette. Benim gördüğüm hani bu ben aşağı yukarı her hafta neredeyse gidiyorum ya yani diğer bölgelerde evet. de gidiyorum evet. ama Hatay'a biraz daha ağırlık gidiyorum. Benim gördüğüm artık vatandaşların öfkelerinin de giderek artması. Çünkü gördükleri evet. ilgisizlik ve sorunların çözülmemesi onları evet. çok daha öfkelendiriyor. Şimdi o acılarını da artık yavaş yavaş biraz Hı. önce Şahat Hocam ve Emre de anlattı. Şimdi o, o tablo da artık üzerlerinden kalkıyor ve Hı. o gördükleri, yaşadıklarını yeniden Hı. yaşamaya başlıyorlar. Ve bu zamana kadar herhangi bir sorunun çözülmemesi öfkelerini de arttırıyor. Zannedersem psikiyatrist arkadaşların artık bundan sonraki şeyleri daha da artacak. Bu tarz, bu tarz sorunlarla karşılaşmaları Hı. vesaire daha da artacak. Bu da e, sıkıntılı bir durum evet, açıkçası. Tabii. Siz bundan bahsederken biz görüyoruz hem Şevat Hocam hem sevgili Cem e, evet diyerek onaylıyorlardı bu söylediklerinizi. Bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz var mı Cem? Ben kesikte katılıyorum ben yani çok doğru bir şekilde söylüyor ve gittiğimizde hani bunu çok net bir şekilde görüyoruz. İlk başta bu öfke bize de yönleniyor ve oturup dinledikten sonra kendi tanıttıktan sonra hani hocam öfkimiz istediği siz burada ilk baştan biri buradaydınız biliyoruz ama hani artık bu koşullarla dayanamıyoruz ve hani görülmemekten sesimizin duyulamasından yaşayabilecek koşullarımızın olmamasından e, artık dayanamıyoruz. Gücümüz kalmadı diye ifade ediyorlar ve yani öfkelerini anlamamak mümkün değil hani gerçekten çok insani bir tepki şöyle hocam sizin demin söylediğiniz nokta çok önemliydi yani Vanda da İzmir'de falan aradan bir yer geçtikten sonra hani bir normalleşme olmasa bile bir adım bir, bir ağır aksak da olsa bir iyileşme süreci başlamıştı burada bir türlü başlayamıyor galiba ilginç değil mi Ne diyecek? öyle bir şey ee, şunu yetim, ben hani Van'da da dediğim gibi en kötü kış koşullarında orada bulundum destek verirken. Şehrin bir kısmında etkilenme varken bir kısmı normaldi aslında. Ee, İzmir'de de deprem olduğunda iki yıl önce hani şehrin bir tarafı bir, binalar yıkılmış ama bir tarafında hayat devam evet. ediyordu. Kafeler, barlar falan yani yaşam devam ediyordu. Bir normal yaşam var. Ancak şun için söyleyebilirim. Hatay için işte Hatay ve işte Samandağ, Irıkan falan gibi Defne, Antakya'daki e, yerleşim yerle bir olmuş durumda. Yani normal yaşamın e, sürdüğü bir alan yok. Evet. Hani Azuncu diyor normal yaşamın sürdüğü alan şu an için en uygun yerler konteyner kentler. Yakın dediğim bakın yakın en yakın yer. E, düzenli yaşamın olduğu daha desteğin düzenli e, ki temel ihtiyaçların bile tam olarak karşılandığını söyleyemeyiz. Çünkü insanlar şu an sadece onları talep ediyor. Yani psikiyatrik e, safaya yani psikolojik anlamdaki e, tamir olayı daha başlamamış gibi Başlamış. gözüküyor. O, o alanda bile yani. Ayşegül Aslında bir de orada sanıyorum biraz hani e, kendini götürebilen yer Arsus. Ee, ama İşler tabii Artur'da her yere hani yakın değil. Mesela e, ben düşünüyorum, e, hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımız için o bölgelerde bir yaşam alanı kurulamaz mı e, ve oradan ulaşım sağlanamaz mı? Ama tabii hani uzak yerler, e, hani düşünülünce çözüm bulunur gibi geliyor. E, yani arabayla bir şekilde hani oralarda bir yaşam merkezi açılsa. Ee, şeyden de basından da görüyoruz tokların reklamı yapılıyor mesela bu e, gezici hizmetlerde bence e, yerli üretim toklar kullanılabilir diye istiyorum. her hekimin altına bir tok tabii, tabii, bence yakışır diye düşündüm hocam <gülüyor> hemen buradan çağrımızı yapalım Hatay'da hekimler tok istiyor <gülüyor> Yani bence düşünülürse bir şeyler bulunacak gibi bir sorun daha var. Bir de hep böyle bir travma bazı konuştuk ama e, psikiyatri ağırlıklı da konuşuyoruz. Bir de psikiyatri e, duygu durum bozukluğu gibi farklı e, konularda e, psikiyatri hastası bireyler de yaşıyor Hatay'da tabii ki. E, onların ilaca erişimleri e, veya e, tedavilerinin, takiplerinin e, sürmesi... De aksamalar vardır. Bunu da sormak istiyorum. Hem Cem'e sormak istiyorum hem Şahut'a sormak istiyorum. O da bölgeyi tanıyor. bu, bu e, Bunlar nasıl gidiyor? Evet Şahut'tan başlıyorum. Bununla ilgili şöyle gerçekten çok sıkıntı e, yaşıyor aileler dahil. E, şu an ilaç ihtiyacı ilk dönemler için diyebilirim. Türkiye Eczacılar Birliği'nin e, belli bölgelerde açtığı e, revirler vardı, eczaneler vardı. Ayrıca TTB'nin yine bir ilaç desteği vardı. Şu ana kadar biz halen Psikiyatri Derneği olarak elimizde çok sayıda ilaç var. Bunları ulaştırmaya çalışıyoruz. İşte Yardımla gelen ilaçları. Şu an biz biraz daha açacağız. Ben biraz daha bazen eleştiriyordum. Yani şu an eczacıların yerine geçtik gibi. Hani psikiyatrik tedavi insana gelip ilaç istiyor bizden. İlaca ulaşım. Erişim anlamda hala sıkıntılar var. Eczaneler açılmaya başladı ama ilacı yazacak hekim yok. Özellikle hani çocuk psikiyatrisi, çocuklar için kullanılması gereken ilaçlar var. E, kronik hastalıklar, bipolar, şizofreni gibi hastaların sürekli kullanması gereken ilaçlar, çok pahalı ilaçlar. E, bunlar bir şekilde e, raporlandırılması gerekiyor. O, o yüzden onların da e, bunu yazacak yani hekimlerin, uzman hekimlerin e, olmaması sıkıntı yaratıyor. Elimizdekilerle şu an idare ediyoruz ama. Dediğim gibi bu artık sürdürülebilir bir durum değil yani. Evet. Evet. Ee, ben durumun hani, acı noktasını şu şekilde ben. ifade edeyim. Ee, i̇lk hafta bu olduğunda e, başkanımız e, Ejder Akgün Yıldırım'da oraya gittiğinde e, ilk başta İskenderun'a toplum ruh sağlığı merkezinde bu kronik psikiyatrik hastalıklarının takiplerinin yapıldığı yerde ilk kayıtlar erişmeye çalıştılar ve orası ağır hasar aldığı için ilk başta zorlandılar. Bilgisayarlarda olduğu söylendi sonra kağıtları yani yazılı e, şeyleri bulmaya çalıştılar dosyaları bulmaya çalıştılar ve oradan bulabildikleri kişilere ulaşmaya tedavilerini ulaştırmaya çalıştılar ve hani bu süreçte mesela daha sonra hiç haber verilmeden birkaç gün sonra İskenderun Toplum Rusallığı Merkezi yıkıldı hani yıkıl dediğim e, belge tarafından yıkıldı e, ve burada hani eee ne kadar önemsendiği de çok fazla fark ediliyor. Aslında bu şeyin yapabileceği gerçekten Sağlık Bakanlığı kendi kayıtlarıyla ulaşabileceği, bu tedaviyi ulaştırabileceği altyapıları mevcut. Ancak biraz önce Şahat Hocam'ın söylediği gibi genel olarak hani bu hizmeti açığı biz kapamaya çalışıyoruz gerçekten şu anda. İlk hafta oraya giderken gönüllü doktorlar hani hep hangi ilaçlara ihtiyaç var? Bir hani iki koli ilaçla beraber gelerek hani onları yanına getirerek hani bu ihtiyacı karşılamaya çalıştık. Hastaların hani enjeksiyonları varsa uzun dönemde antipsikotik kullanımları varsa özellikle onları gönüllü arkadaşlardan getirmelerini istedik. hani Hastaya göre onu sağlamaya çalıştık ve gerçekten bu konuda Eczacılar Birliği çok... Çok iyi çalıştı. Tabipler Birliği çok iyi çalıştı ve hani büyük bir açığı kapattık ama e, bu açık hala sürüyor ne yazık ki. Yani hala bu konuda çok net adımlar atılmış ve işler düzeltilmiş durumda değil ve taşıma suyla nereye kadar bu da sürdürülebilir emin değilim. Evet, ben, ben çok var. ben çok kısa bir ekleyeyim bu konuda. Şimdi plansızlık ve koordinasyonsuzluk o kadar hat safhada ki şimdi görevli gönderilen hekimler sisteme tanımlanmıyor. Sisteme tanımlanmadığı için e, Reçte yazdığı zaman e, eczaneye gidiyor, eczane gör, görünmüyor, hekim görünmüyor. Görünmediği için ilacını veremiyor eczaneye, parayla vermek durumunda. E, vatandaşta zaten para yok. Yani böyle bir e, garip, yani bu, burada bile bir şey yok, ya, bir ciddiyet yok. Olayı ciddiyette ele almak yok, plan yok. Bu düzeyde yani sağlık durum hizmet Ne acayip, üzerinden iki buçuk, üç ay geçen bir olay ve hala bu durumda kalma. Yani çok şaşırtıcı. Ve yöneticilerin bu günü gündemden düşürmeye çalışması da anlaşılıyor. Yani ne kadar kolay çözülebilecek şeyler. Reçete şeyleri var, işte şifreleri var. Bir tane mesela şifre yaparsınız o bölge için değişmez o şifre. 1 2 3 4 5 veya neyse daha kolay zor evet. bulunur bir şifre. O şifreyi hekim verir. O şifreyle alır. Aynı şifreyle alır. O, o şifre her gün değişir. Ee, yani e, suistimalde önlemek istiyorsanız. Yani bunlar oturulduğunda herhalde şu ekip otursa 15 dakikada birkaç evet. çözümü bulur diye düşünüyorum. Bugün oturup hani bir şey yapsak çalıştığa yapıyoruz desek hani birkaç çözümü buluruz. Birkaç e, kişilerin de memnuniyetini sağlayacak. Oradaki e, sağlığını daha iyileştirecek çözüm buluruz. Üzücü dilerim önümüzdeki ay Bugün farklı e, bir perspektifi konuşuyor oluruz diye diliyorum ben. 21 Mayıs'ta mı? <gülüyor> Hı, anlamadım hocam. 21 Mayıs tarihinde yani. Evet yani 21 Mayıs'ta başka hayat. perspektif konuşuruz belki belli olmaz. Ama ne kadar ilginç hayat. Hayat hocam. Hayat bu yani hayat çok hocam. Kısa bir sürede e, tabii tabii yani. Hayat kısa uçuşlar uçuyor hayat değişiyor. Ben, ya ben. Dün duydum çok ıı, üzüldüğüm bir şeyi söyleyeyim çok kısa hani perspektif dedin de hani perspektifimiz nereye gidecek o açıdan söylüyorum bunu. İtalyanlar hastane kurmuştu evet. ıı, Hatay'a ve çok güzel bir ki gerçekten orada cerrahi işlemler de yapılıyordu. Sezerian vesaire dahil olmak üzere ve orada uzun bir süre İtalyanlar o işi kendileri yaptı sonra Sağlık Bakanlığı'na veya UMKE'ye devrettiler. Şimdi dün duyduğum bir şey hani insanın tüylerini ıı, ürperkör ürper gerçekten. İçerisindeki malzemeler umke ve işte sağlık müdürlükleri falan tarafından boşaltılıyor hastanenin içi. Malzemeleri alıyor İtalyanların getirdiği yani oraya İtalyanlar bıraktı o hastaneyi zaten hastane yok Hatay'da orası çalıştırılsın diye aksine hastanenin içi boşaltılıyor. Yani. Respektli değil mi? falan <gülüyor> Yani böyle ga garip bir durum Hakikaten büyüyince insan şaşırıyor ama böyle. Böyle. Hı. Evet son beş dakika e, sevgili Cem e, sevgili Şahut'tan son sözlerinizi alalım e, yine söylemek istediğiniz eksikler ya da e, dilekleri e, söylerseniz lütfen Cem senden başlayalım. Yani e, ben Şahut abiye göre biraz daha gençce hani Van depremini görmedim iyileşmeyi görmedim hani birazcık gerçekten e, ümit bulmak tutunacak bir şey bulmak için biraz zorlanıyorum hani nasıl düzelebilir ne zaman düzelebilir gerçekten hani Tutunacak bir şey bulmaya zorlanıyorum ama hani TTB ile e, Türkiye Psikolatı Derneği ile o çalışma ortamına dayanışmayı gördüğümde hani gerçekten iyi insanların olduğunu, gerçekten evet. bir şeyler yapmak isteyen insanlar olduğunu görmek e, en azından bana gerçekten tutunacak büyük bir güç veriyor. E onlardan biri de sensin. Mütevazı olma. Sen bayram tatili bitince atla karavanına gitar. Peki <gülüyor> <Can. gülüyor> Şahut senden alalım son sözleri. Evet, e, ben e, teşekkür ediyorum bu arada sizlere bu konuyu gündeme taşıdığınız için hani halen de bir karamsarlık içiniz gerçekten buranın Hı. unutulduğunu, buranın artık hani e, üstünün örtüldüğünü görüyoruz birçok alanda. Ama asıl ihtiyacın yeni başladığını söyleyebiliriz. İhtiyacın gerçekten yeni başlamış. Bu burada bir şey yapmaya çalışmıyor. Bir felaket telacizliği ya da değildir Hı. tabii ki. Ama gerçekten buranın ihtiyacı var. Şu anlamda ihtiyacı var. Yani. Ali İstanabildede Bir koordinasyona ihtiyacı var, bir işbirliğine ihtiyacı var. Kurumlar arasındaki bir e, işbirliğine ve düzenli bir çalışma ihtiyacı var. Burada herkes kendi başına bir işler yapmaya çalışıyor ve hızlı tükeniyor. Biz gücümüzü birleştirerek bunları ancak e, ayakta tutabiliriz, tutabileceğimizi de biliyoruz. Şu anda bizim burada gönüllü olarak gelip ben özelde çalışan bir hekim olarak, yani hani kapatıp geliyorum. Bakanlığın e, işlerini yapmaya çalışıyorum. Onların eksik tuttuğu yeri yapmaya çalışıyorum. Ama bizim isteğimiz şu. Evet bakanlık e, bizlerle işte psikiyatri derneğiyle yani belli STK'larla birlikte çalışsın. Birlikte bunu sürdürebilsin. Sürdürsün. Sahada sürdürsün. Yani hastaneler zaten çalışmıyor. E, hastanelerin e, çalışma e, normale dönmesi biraz zaman alabilir ama sahada. Sağlık Bakanlığı'nın çalışmasını istiyoruz, bir koordinasyon sağlamasını ve evet. işbirliği kurmasını istiyoruz. Umarım yetkililer, ben bu program kanalıyla hem diğer ortamlardan çıkan sesleri duyarlar ve biraz bu konuya eğilirler. Pek imsar olmasam da, Ali hocam. Ben son olarak orada birlikte uzun süredir kalan Türk Tepkisi Birliği Merkez Konseyi'nden Onur ve özellikle Ali Kanatlı. Arkadaşımız gerçekten orada çok büyük işler yapıyorlar. Aynı zamanda Hatay Tabibodası Başkanı Sevda arkadaşımız veya ve diğer tüm oraya hem Psikiyatri Derneği, diğer derneklerden gelen tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Evet Hatay'ı kuracaksak bizler bu dayanışmamızla, bu mücadele gücümüzle kuracağız. Bunu yine biz başaracağız. Çok teşekkürler bu programın sonunda özellikle Cem'in de belirttiği gibi genç, idealist. İdealist falan diye böyle bir takım sıfatlar koymaya da gerek yok herhalde. İyi bir takım insanların, gençlerin hani hiçbir karşılık beklemeden düşünmeksizin gidip orada işlerini, vakitlerini kaybetmesine göze alarak da çalışmaları. Bu da işin tek belki tesellisi bunu görmek insanın içini ısıtıyoruz. Evet Ayşegül programımızı bitirelim istersen. Ben sözü sana bırakmadan önce son parçayı, çıkış parçasını tanıtayım. Neşet Ertaş'tan bir parça dinleyeceğiz. Yine bayram parçası. Parçaların bayram olsun. Herkese iyi bayramlar. 6 Şubat'ı bitenleri unutmamak için bu programları sürdürmeye niyetliyiz. Tekrar herkese iyi bayramlar bir iyi hafta sonları. Katıldığınız için her, hepinize, her üçünüze de çok çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Ayşegül söz sende. Zaman ayırdığınız için tüm koluklarımızda çok çok teşekkür ediyoruz. Biliyorum orada hem orada olmak hem orada olup bayram tatili için farklı bir yere gittiğinde zaman ayırmak çok değerli bizim için. Çok teşekkürler. Biz yine tabii ki ilerleyen programlarımızda konuşuyor konular konuların e, sağlık çalışanlarının yaşam şartlarını yurttaşlarının yaşam şartlarını deprem bölgesinde takip etmeyi sürdüreceğiz. Herkese iyi bayramlar. Bayram gibi bayram yaşadığımız bayramların da geleceğini umuyoruz. Ee, aslında perspektif değişikliği derken temin e, Selim Hocam'ın söylediği şeydi. E, STK'larla e, kamu otoritelerinin el ele verdiği e, bir perspektifi umut ediyoruz. Dilerim gerçekleşecektir. Evet. İyi bayramlar.